İslam, küçük çocuğu olan bir annenin çalışmasına herhangi bir sınır getirir mi? Yani İslamiyet öncelikle anneye anneliği terkin eder. Yani İslam'ın kızı okur, alimi olur, doktor olur fakat bütün bu olurlar içerisinde kaybetmeyeceği iki hususiyet var ki biri tesettür, diğeri mahremiyet. Bunları korur, bunları himaye eder. Annelik noktasında da وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِ كُنْنُّ buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ev onun karargahı olacak, ev onun dünyası olacak. Peki bir anne oldu, bir kadın. Tesettür mahremiyet var, bunlara da riayet ediyor. Bunun çalışmasıyla alakalı İslam ne diyor? Peki dünya ne diyor? Uzmanlar ne diyor bununla alakalı? Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla alakalı bir tavsiye kararı var. Hatırlayabildiğim kadarıyla, 3 yıla kadar annenin yani çocuk 3 yaşına gelene kadar çalışmamasını tavsiye ediyor. Ne için? Çocuk anneye muhtaç. Yani şimdi batıda Amerika'da öyle çocuklar var ki onlara anahtar çocuğu diyorlar. Çocuk evinde anne yok baba da yok cebinde anahtar var servisten iniyor geliyor kapıyı açıyor. O halde eve giriyor. Çünkü anne işte baba işte. Küçük bir çocuk geliyor. Anne yok, baba yok, yani bu çocuğun psikolojisini düşünün. Nasıl yetişecek? Bir çocuk okuldan eve döndüğü zaman önce kimi sorar? Anneyi sorar, babayı sormaz. Yani öğretmen kızmıştır, ödevini tam yapamamıştır. Kapı açılınca kardeşi atsa, babası alsa, annem nerede der? Ona gider, onun kucağına gider, anneye sarılır. anneyle o çocuk hasretini gidermiş olur. Ama bir çocuk var evde, ağlayan bir çocuk var, sütte bir çocuk var. Bu kadını iş hayatına mahkum ediyorsunuz. Peki o çocuğun psikolojisi ne olur? Elbette kadın muallimi olacak, mahremiyet ve tesettürü koruyarak doktor olacak İslam'ın kızı. Yani İslam'ın ona uygun gördüğü alanlarda olacak. Fakat oralarda arıza ı endam edecek şekilde değil ümmete ve insanlığa, İslam'ın kızlarına, Müslüman kadınlara hizmet edecek şekilde oralarda olacak. Yani bu noktada şunu da söylemeli, öyle mektuplar alıyorum, mesajlar alıyorum ki hanım kardeşlerim okumak istiyorlar ama diyorlar ki yani bu kadar üniversite var bir de belli illerde büyük vilayetlerde Kız üniversiteleri olsa biz de oralarda okumuş olsak dileyen dilediği şekilde erkeklerle beraber okuyor. İslam'ın kızlarına, İslam'a hassasiyete sahip olan kızlarla alakalı bu şekilde okullar olmuş olsa ne kadar güzel olur. Yani elbette vazife yapabilirler ama vicdan şunu emreder. Kadınlarla alakalı mesai farklı olmalı yani çocuğu olan bir kadın belli yıl çalışmamalı öğretmen bile olsa ondan sonra yarım gün çalışmalı öğleden önce öğleden sonra tabi annelik döneminde böyle olmalı ama efendim anne değilse daha bekarsa tabi o zaman kadınlarla alakalı müesseselerde mesai mefhumu gözetmeden Allah rızası için onlar mücadele ederler inşallah, ediyorlardır. O hassasiyete sahip elhamdülillah Müslüman kardeşlerimiz varlar. Cenab-ı Hak mücadelelerini, mücadelelerini mübarek edilsin.